الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وهادينا ومرشدنا وحبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين بسنته. Ve ala sahbihi el-gurru el-mayamin, el-muhaccelin, el-lezine hum kudvetu s-salihine ve l-mü'minine. tabi'ahum bi ikhlasin ihsanin ila 23. dersiyiz. İsim sıfat, e, Esma el dersinde 23. dersteyiz. Allah'ın güzel isimlerini açıklıyoruz. 67. güzel isimlerin, Allah'ın güzel isimlerinden 67. isim. El-Musavvir. El-Musavvir. Ne demektir Musavvir? Musavvir şekil verici. Bir sefer Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. El Musavvir. Var mı başka şekil verici? Kendi kapasitesinde var. Her insan bir şeye bir şekil verebilir. Ama Allahu Teala şekil vermesi mutlaktır. Yaratandır. Her şeye o istediği gibi şekil verir. O da Haşir Surasında meşhur Haşir Surası her akşam namazından sonra cemaat cemaatte kılanlar bilir bunu. Muazzin okur, yani imam. Haşir Surasının son ayetleri Huvallahul Halikul Bari'u El Musavvir <gülüyor> El Musavvir Burada üçüsün peş peşe geliyor. Üçü de birbirine bağlıdır. Subhanallah. Halik nedir? Yaratan. Yoktan yaratan. Yaratır. Kun der, yokun olur. Ol der, olur. Yaratır. El-Bari Beri nedir? Yani bir şeyi çıkartır ortaya. Bir şeyi ortaya çıkartır. İstediği gibi çıkartır ortaya. Yaratır, istediği gibi de çıkartır. Bar verir, meyve verir yani. Yoktan canlanır. Münebari diyeler. 13 ayette diyor. Bera el habbe. Yani buğday tanesini koyursun suya, toprağa, birden canlanıyor. Münebari diyeler. Bir de nedir? Musavvur. Musavvur nedir? Şekil veriyor. Allah Kimdir şekil verici? Hu Allah. Allah'tan başka yaratan var mı? Yoktur. Allah'tan başka dirini, ölünü canlıdan canlını ölüden çıkartan var mı? Yoktur. Allah'tan başka şekil verici var mı? Yoktur. Hakkıyla şekil verici Allah Subhanahu Teala'dır. Allah subhanehu ve teala bize ne yaptı? Şekil verdi. Musavvur, şekil verir. Yoktan istediği gibi bir şeye şekil verir. Allah teala bu dünyayı yaratmış, yer üzerine bir şekil vermiştir. Ağzlara şekil vermiştir. Hayvanlara şekil vermiştir. İstediği şekli verir. Kimse diyebilir mi ona? Niye verdin böyle? Bir de bu musavvur Arapça'da Türkçe'de de şekil vericidir. Yani tasvir edicidir. Tasavvurdan alınmıştır. Musavvur tasavvurdan alınmıştır. Tasavvur nedir? Yani bir şeyi ben sana anlatıyorum, sen ona şekil verirsin beyninde. Buna tasavvur denir. Yani bir olayı anlatıyorum sana, bir cihazı anlatıyorum, bir manzarayı anlatıyorum. Sen onu canlandırıyorsun, beyninde şekil veriyorsun. Bu musavvurdur Arapçada. Onun için resim yapana ne derler? Musavvur derler Arapçada. Musavvur, resim yapan. Bir günde Arapçada fotoğraf makinesiyle fotoğrafı çekene de musavvur derler. Neden? Alanıdır yani. Tasvir ediyor. Bu sefer insan beyninde tasvir ediyor. Canlandırıyor. İşte biliyorsunuz oturur ressamlar he, dağın başında yani gölün, gölün çınarında yeni de bir canlıyı karşına alır ona şekil verir. Ressam deriz. Ben. Şu anda musavvir nedir? Beyni Kullanmıyor, neyi kullanıyor? Bir cihaz yapmış, o cihazdan karşı tarafa şekil veriyor. Birincisi, musavvir, ressam, beyninde, zihninde olayı kuruyor, şekil veriyor. Yine yani de mevcudun şeklini aktarıyor. İkincisi, birebir mevcudu aktarıyor. Bu ressamdır, musavvurdur. Birincisi, kendisinden şekil veriyor. Yen de Allah'ın yarattığı bir şekli canlandırıyor. Yani bir adamı koyur karşısına, o adamın aynasını kendisi çiziyor. Fotoğraf makinesine yapıyor. Allah'ın yarattığını aynasını olduğu gibi koyuyor buraya. Birincisi de ne diyor adam? Diyor ki ben bu adamın resmini yaptım. Ne diyorsun? O azim bir ressamdır. O inensi gibi yaptı adam, Canlandırdı. Çincide ne diyorsun? Diyemezsin azim bir ressamdır. Ne dersin? Güzel bir fotoğrafçıdır. Mekneyi güzel kullandı. Elli titremedi. Olduğu gibi yansıttı. Bu nedir? Şekil vericidir. Her iki terefte şekil veriyor. Ama Allah Teala Asıl şekil verici Rabbil Alemin'dir. Musavvır Rabbil Alemin'dir. Her şeye bir şekil verir. istediği gibi. Bir de öyle bir şekil verir ki ondan önce kimse o şekli vermemiştir. İnsanoğlu ne kadar bir şekil verse bir şeyi taklit ediyor. Allah-u ve mubdirtir. Semavati vel ardı bundan önce öyle bir şey yaratılmamış. O yarattı. Yoktan yarattı. Hem şekil olarak hem yok olarak yarattı onu, mucude etti. Ol dedi oldu. Onun için asıl musavvur kimdir Allahu Teala'dır. Allah, Teala, Allah Teala ne dedi? Ademi elimle yarattı. Çamurdan elinle yarattı Rabbil Alemin. Kendi eliyle şekil verdi ona. Sonra kendi ruhunla üfledi onu. Ondan sonra ne yaptı? Hazreti Adem'i ikram etti. Meleklere sücde ettirdi. Ondan sonra Adem oğlunu ne yaptı? Otomatike bağlansın bu dünya. Adamın ikramı da devam etsin. İnsanların yapısını Allah Teala mekanizmasını ne yaptı? Erçek dişi çiftleşecektir, içisinin suyundan bir cenin alacaktır. O ceninde bir insan olacaktır. Kim o insana şekil verir? allah Teala. Nerede? Ananın rahminde. Şekil verir. allah Teala ganidir. Gınası nerede biliniyor? Kaç milyar insan yaratmış allah Teala bir güne kadar? Ve kıyamet gününe kadar sayısızdır, bilemeyiz. Belki trilyonlar, belki dünyanlar. Ama bugün de biz mevcut bakayım, bakalım. Dünyada kaç milyar insan var? 6 milyar mı? 7 milyar. Bu 7 milyar insanın bugün de hepsini yan yana koy hiçbirisi birbirine benzemez. Gani'dir. Kimse Allah-u Teala yani Fabrika bir şeyi yapsa, bu bardağı yapıyor, seri yapıyor. Hepsi birbirine benziyor. Bir fabrika iki şekil bardak yapmak için iki misli katı masraf olur. Hepsi için ayrı kalıp, ayrı proje. Ama Allah Teala gadidir, şeçil verir. Hem de yetmiyor. Ne? Şeçil vermesinde musavvurdur ya. Hiç kimse birbirine benzemiyor. Bu da yetmiyor. allah Teala ince detaylar bile. Benen Ayette geçiyor ki. Diyor ki, istesek insanın benenini de canlandırırız. Benen nedir? Parmakların ucunda Nedir? Basmalar. Parmak izleri var ya. Polise gidiyorsun parmak izini alıyorsun Şu anda dijitalı çıkmış. Böyle koyuyorsun. Artık nereye geçsen onuyla sen yakalarlar. Bu dünyada yedi milyar insan var ise birisinin birbirine benzemez değil. Şu andadan Hazreti Adem'e kadar hiçbirisi birbirine benzemez. Siz kimden bahsediyorsunuz? Bu Rabbil Alemin'dir. Rabbil Alemin her şeyi nedir? Her şeye kadirdir, muktedirdir. Her şeye her şeyde de ganidir. İşte bu musavvir diyorlar. Hakiki musavvir kimdir? Allahu Teala'dır. Ne diyor Allah Subhanahu Teala? Huve'l-ladî yusavvirukum fi'l-erhâmî keyfe Allah Subhanahu Teala d'en başka kimse sizi tasvir etmez ananızın karnında. O, o muhakkak yani. Ondan başka kimse yoktur. Huve'l-ladî يُسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ İstediğicim. Sen diyebilir misin ben çocuğumu, çocuğuma istediğim renk tonu vereyim, istediğim güzel olsun, çirkin olsun? Hiç inçan yoktu. İlim ulaşmamış ve ulaşmaz da. Allah ganidir. Bir de Allah'ın bir gınası var. Yeni keşfettiler. DNA hiç kimse birbirine benzemez. Hele bak daha neler var çeşfettir. Bu herif nedir? Gınadedir. Hakiki musavvir Allah subhanehu taaledir. Allah'tan başka kimse bizi tasvir edemez hakkı. وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ سُوَرُكُمْ سُوَرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ Sizi tasvir etti. En güzel şekil verdi. En güzel şekil verdi. O ona döneceksiniz. Kim şekil verir? allah Teala'dan başka kimse şekil vermez. Ya eyyuhel insanu ma garrake <gülüyor> bi rabbike'l kerim Ey insan gafil insan ma <gülüyor> garrake neden Rabbil alemin karşısına gururlanıyorsun celallanıyorsun, kibirleniyorsun sen bir bak neden yaratılmışsın sonra allah Teala İkramını insanoğluna hatırlıyor. Ne diyor? Fî eyyi suratim mâ Allah Teala istediği surada seni terkip etti, oluşturdu, oluşturdu. İstediği şekilde seni oluşturdu. fi eyyi suratim mâ Allah Subhanahu Taala hakkıyla nedir? Yaratan'dır. Hakkıyla bari'dir. Hakkıyla musavvirdir. Kimse onu taklit edemez. Ondan dolayı Allah Teala'dan başka yaratan var mı? Şekil veren var mı? Bari var mı? Yoktan mı? çıkartan var mı? Yoktur. Biz bunu böyle bilmemiz lazım hakiki şekil veren musavvir Allah Teala'dır. Kimse onu savur alamaz. Onun için musavvirlik İslam'da haramdır. Neden haramdır? Çünkü Allahu Teala'yı taklid etmeye çalışırsın. Onun gibi olmaya çalışırsın. Bu haramdır. Allah Teala gibi kerim olabilirsin. Rahim olabilirsin allah Teala bu ne diyor sana? Ol. Ama neresi olursun? Allah'a benzemek imkanı yoktur. O yaratandır, biz mahlukuz. Mahlukluk, kulluk sıfatında zirvet var, tavan var, derece var, yüz derece var, aşağıya kadar. Yüz dereceye vardın, Allah'ın yanındasın. Cennette. Furdostasın. Derece derece. Onun için Musavvurluk haramdır. Yani resim yapmak haramdır. Ressamlar nedir? Ressamlar haramdır. Ressamın sanatı haramdır. Neden? Çünkü Allahu Teala'yı taklid ediyor. İlk taklid eden de kimdir? Şeytan. Allahu Teala'ya meydan okudu. Allah Teala rahmetini atarcan onu Allahu Teala'yı taklid etti. Allah-u Teala'nın suyun üzerindeydir. Dünyayı yaratmadan önce. Bu da geldi Resulullah diyor şeytan erşini suyun üzerine kurdu. Görüyorsun. Onun için tağutlar Rabbil alemin iddia ederler. Rabbil alemin de değil. Rablığ iddia ederler. Onun için şeytan kendi darbasından bize de darbe olur. İnsanlar ne diyor? İşte sen de şekil ver. Musavvir ol. Kıyamet gününde kim bir resim yapıyorsa canlı birsinin resmini yapıyorsa Allah subhanehu Inne teala diyor اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَ الْمُصَوِّرُونَ Kıyamet gününde en çetin azaplı Allah indinde kimdir? Musavvırlardır. Buhari'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Musavvırlar nedir? Allahu Teala'yı taklit eden. Allahu Teala demek ki resim sanatı nedir? Haramdır. Alimler demişler nerede haramdır? Canlıda haramdır. Cansızda caizdir. On için bir tane İbni Abbas'a geliyor. Ya İbni Abbas diyor. Ben resim yaparak para kazanıyorum. İnsanların resimini yapıp para kazanıyorum. Diyor bu haramdır, caiz değil. Yapmaman lazım. Hadisi getiriyor. O da gidiyor boynu bükük. Yani ben bunu yapmayacağım ama nasıl para kazanacağım. Çağırıyor onu. Eğer yapmak istiyorsan dağ yap, ağac yap, manzara yap. Bunlar caizdir. Neden? Çünkü olar cansız bir şeydir yapıyorsun. Ama bu yerin bu yerdeki Rabbimizin Halik'in en büyük mukarram şeyi nedir? İnsandır. Ruh vermiş ona çünkü. Can var onda. Bir de nedir? Canlılar bütün kuş, hayvan hepsini yapması nedir? Allahu Teala'yı taklid etmesidir. Caiz değil. Musavvurların en azaba uğrayan çetinleri içindir Resim yapanlardır. Onun için ressam sanatı arkadaşlar nedir? Caiz değil. Allah subhanehu ve teala bu sanatı haram kılmıştır. Yani tasavvur ediyorsun bir kadın resmi yapıyor ressam. O kadın yoktur. Kim'e benzettin? Allah kıyamet gününde bir hadiste de diyor musavvurlara Allah teala der ki bunu sen Yaptın canlı. Hadi ruh ver ona. Ruh veremesen azap çekilirsen. Ya Rabbi nasıl ruh vereyim? O zaman niye yarattım? Niye bunu resim ettin? Caiz değil. İnsan resimi yapmak, hayvan resimi ne canlıysa onu yaptın bu caiz değil arkadaşlar. Haramdır. Eğilir fotoğraf mekinesine dahildir. Burada alemler Eskiden fotoğraf meknesi yokuydu. Alimler bunda ihtilaf etmişti. O da nedir ihtilaf? Birinci ki, adam tasavvur ediyor. Canlandırıyor. Yen aynasını yen olmadan kendinden bir insan resmi çiziyor. bir hayvan. Bir canlı. Ama fotoğraf meknesi ne yapıyor? Olduğu canlını Allah'ın yarattığı canlını aks ediyor. Çağda. E birincisi diyor ben de aksettim çağda. Ama sen kendi kaleminle ettin. Çaba gösterdin, elini işlettin. Bu nedir? Bu diyor Allah'ın yarattığı tıpkısını. Onun için musavur kamerayla çeken, resim alan rassam, resimci fotoğrafçı ne diyoruz ona? Demiyoruz bu iyi güzel çizmiş Diyor güzel çekmiş bunu. Makineyi güzel kullanmış. Uzmanca kullanmıştır. Onun için alimler diyorlar bu haram değil. Birinci haramdır, bu haram değil. Bu bir görüştür. O bir görüşte diyor hepsi resme girer. İki görüş var. Biri diyor bu da ressamdır, bu da haramdır. Bu bir şey haram değil. Diyor. Haram diyenin delil nedir? Genel resim haramdır. Bütün ayetlere hadisleri getiriyor. Cahiz diyen ne diyor? Diyor ki bu kendisinden bir şey yapmadı. Çaba da göstermedi. Bu mücudu Allah'ın yarattığını hapsetti. İyidir diyor ki bu ayna gibidir. Aynaya bakmak haram mı? Değil. Eskiden aynaya okuydu. E var idi Resulullah zamanında da ayna vardır. Resulullah aynayı haram kılmamış. Suya bakıyorsun, suda kendi resimini görüyorsun. O resim nedir? Aynadaki, sudaki resim geçicidir. Ama fotoğraftaki resim mekne kalıcıdır. Ondan dolayı asıl olarak haram değil dediler alimler. Varacih olan budur. Fotoğraf haram değil. Ama haram, der, haram değil derken alimler kapıyı açık koymadılar. Ne dediler? Zaruret için caizdir. Zarurat nedir arkadaşlar? Meselen çimlikte kullanıyorsun. Polis bir cani, bir katili, bir hırsızı, bir vesaire kadın düşünü bildiğini arıyor. Onun resmini çok arttır. Bu türlü meseleler caizdir. Bugün de medya caizdir. Medyada meselen e, Müslümanlar bir araya toplanmışlar, fotoğrafları çekilir, davette bir tane gitmiş bir hoca bir yerde bir ders yapmış konferans yapmış bir vaaz vermiş filan camide bu canlandırır çekilir facebook'a koyulur internete koyulur gazetaya televizyona buların bir mahsuru yoktur ama bir şeritte kalıcı olmasın buna bir de asılı olmasın yani sen resimini getirip çekiyorsun duvara sürüyorsun bu caiz değil neden? Çünkü en azından şüphet olduğu için caiz değil. Geçicilik ve illet için alimler caiz vermişler. Ama kameranın asıl çekmesi haram değil. Racihte olan budur. Ama bunun da neyi var dedik? Sınırı var mutlak alınmaması lazım. Evet bu tasvirle ilgili meselelerdir. Demek ki asıl musavvur dedik allah Teala'dır. Onun için izin vermiyor kimse o görevi islesin. Veremez. Çünkü asıl musavvur odur. Bizi anamızın karnında şekil veriyor. Yoktan bir şekil veriyor. Bu musavvurdur. Eydir bu musavvuru nasıl hayatımıza yansıtırız? Bu azim allah Teala'nın bu güzel ismini bu güzel ameli, güzel sıfatını nasıl yansıtırız hayatımıza? Bu musavvur bizi biz anladık. Allah Teala hakiki musavvurdur. Nasıl yansıtırız? Tabi mehabbet dedik birinci baştadır, her isimdedir. Mehabbet nedir? Böyle Rabbimiz bizi bu şekil güzel bir şekilde yaratmışsa o Rabbimizi ne yaparız? Mutlak severiz. Mutlak severiz. Bir de ne yaparız? Rabbimizi. Bu Allah Subhanahu taala bizi ve babamızı. Ne diyor? Ve laqad karramna bani Adem. İkram ettik, muccerram kıldık. Ve laqad halaqna al-insane fi ahsani taqwim. İnsan oğlunu en güzel şekilde yarat. Bu nedir? allah Teala bize minnet etmiştir. Bizi en güzel şekilde yaratmıştır. Hem o teç musavvir, çekil verici odur, hem de en güzel şekilde bize yaratmıştır. Bunu hayatımıza nasıl yansıtırız? Bunu severiz. Artık da allah Teala'ya biz minnettar oluruz. allah Teala bizi bütün mahluklardan güzel yaratmıştır. Ne, ne kadar yer üzerinde evrende Allah Teala canlı yaratmış en güzeli biziz. En mükerrerimiz biziz. Cennette de adam oğlu en aziz yerdedir, mükerremdir. Şimdi bu ne yapar? Biz Allah Teala böyle yaratmışsa bizi, biz bunu sevdik bu Rabbimizi, böyle yaratmış bizi. Bir de ne oluyoruz? Rabbimize Şükür etmemiz lazım. Değil mi? Bir tane sene en güzel şeyi versene yaparsın. Teşekkür ederiz. Eydir şükür nasıl olur? Eyvallah ya Rabbi şükür olsun sana. Yüz bin trilyonca şükür olsun. Çok güzel yarattın bizi. Eyvallah. Bitti mi? Hayır. ehl sünnette yoktur böyle. Dil cambazlığı. Ne var? Şükür kalpten olur. Kalbin bütünü Allah-u Teala'ya izan olur. Boyun eğen. Sonra dilden bunu ikrar edersin, sonra emellerle bunu gösterirsin. Sene baban, bir şey alırken ne yapıyorsun? Sevindiğinden öpüyorsun babanı. Ondan sonra baba emri git su getirme, hemen koşup su götürürsün. Git bakkala hemen koşuyorsun. Başka zaman, ee tamam ha, <gülüyor> E demek için şükür de böyle olur. allah Teala bize ne istiyor? Bizden ne istiyor? Babamıza yaptığımız değil. Allah-u Teala yani bize emirleri var, yasakları var. Oların önünde el pençe divan durarız. Karşı gelmeriz. Millimetre uyarız. Hakiki şükür budur. Hakiki musavuranlasak şükrünü de böyle yaparız. Rabbil alemine şükrederiz. Bizi en güzel şekilde yaratmıştır. Allah'ın bütün yarattıkları güzeldir, biz de içlerinde en güzeliyiz. Sen müdahalen olmadan babanın babanın müdahales olmadan Allah Teala seni rahimde, ananın karnında olur için şekil veriyor. En güzel şekli veriyor. Hem de orada rızkını da yazıyor. İşte bu nedir? Rabbimize şükretmenin hakiki anlamıdır. Evet, bir de nasıl yansıtırız bunu? Hayatımıza şükrettik, anladık. Bir de allah Teala'ya boyun eğmeyenler, zındıklar, ateistler vesaire, bir de gafiller, asiler, Müslümandır gafildir asili. Onlar için en güzel uyarıcıdır. Gel kardeşim. Bak Allah Teala bu kadar azimdir. Seni yoktan yaratmıştır. En güzel şekli vermiştir sana. Bir de bu alimlerle i'cazdır. İ'caz, i'caz nedir? Yani mucizedir bu. Getir bakın bir sene bir insan bir insana benzer. İmkanı var mı? İnsan oğlu nedir? Yüzdür. Yüzü var, çıkaşı var, çi çı gözü var. Çiprikleri var, kaşı var, burnu var. Burnunun içi tane kanalı var. Çitene kulağı var, ağzı var, dişi var. He? Yüz çizgileri var. Hazret adamından bugün'e kadar aynadır. Ama hayret din bir şey ikisi birbirine benzeriyor. İki tane birbirine benze bakın. Nasıl bir şeydir bu ya? Nedir? Bu icazdır. E bunu hatırlatırız. Bu bizim için elimizde nedir? Bir mucizedir. Bakın böyle bir Rabbiniz var ise niye onun azamatını anlamıyorsunuz, emirlerinin emirlerini yerine getirip yasağının önünde durmuyorsun? İcazdır bu. DNA meselesi dedim. İz, parmak izi meselesi. Vesaire bir sürü şey var. Hiç kimse, insan birbirine benzemez. Onun için misavvur dedik hakiki şekil vericidir. Hakiki şekil verici kimdir? Rabbil alemin. İkincisi var mı? Haşa ve Onun için insan oğlunun tasvir yapması, canlandırması haramdır, caiz değil. Canlı onun. Canlının haricinde bir mahsur yok. Evet. Bunu da en güzel şekilde hayatımıza yansıtmamız için şükretmemiz lazım. İnsan böyle hayvana bakıyor. Ne düşünüyor? Ben de bunun gibi olsaydım. Değil mi? Hayvanlara bak. Hayvanın çeşidi var ya. Bak ola ben de bunlar gibi olsaydım. Seni en güzel şekilde yaratmıştır. İç ayağın var, yürüyorsun. Elin var, hareket ediyorsun. Beynin var, çalışıyor. Şeklin güzeldir. Kimse senden korkmuyor. Allah hepimizi hakiki musavvura kulluk etmeyi nesip eylesin. Allah'tan başka da kimseye musavvur demeyi de bize nesip eylemez. Sadece Allah-u Teala musavvurdur. O şekil vericidir. Böyle inanmamız lazım. Elhamdülillahi Rabbil Halim. Güzel isimlerden de 68. isim El Mu'ti Mu'ti Mu'ti Kur'an içerisinde geçmiyor. Hadiste geçiyor. Kur'an içerimde detaylı yollarla geçiyor. Mu'ti nedir? Neden alınmış Arabca'da A'ta yu'ti Verdi. Veren. İ'ti. Ha? Mu'ti. Veren. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men yeri dillahu bihi khayren yufakihuhu fid din. Allah bir taneye khayr istese onu dinde fakih kılar. Dininde aydın eder onu. Allah sana hayır istemişse dinini anlarsın. ve الْمُعْط۪ي وَاَنَ الْقَاسِمِ Resulullah diyor çünkü Allah mu'itidir verendir istediğine verir men de kasimin Resulullah'ın bir adı da nedir? Kasim künyesi de Ebu'l-Kasim sonra hadis devam ediyor Bukhari'dedir her zaman diyor, hak ehli zahirdir, kıyamata kadar. Hadis böyle geçiyor bu halde. Hak ehli, kıyamata kadar da zahirdir. Demek ki, kimdir mu'ti? Allah subhanehu ve Nedir Allah subhanehu ve teala? Mu'ti. Verir. Kur'an içerisinde gelirken, başka bir şekilde gelmiştir. Mu'ti diye değil, il diye geçmiştir. Kevser surası bilirsiniz. Resulullah için inmiştir. Ne diyor? İnnâ e'ataynâke İnnâ e'ataynâkel kevser Sene neyi verdik? Kevser'i verdik. Kevser nedir? Cennette bir nehirdir. Yani de o bir şeyde mahşer günündeki Resulullah'ın havzıdır. Bir tane su içi artık mahşer gününü atlatır cennete kadar susamaz. O vehim günü. Sonra zuha surasında ve lesavfe yu'tiyke rabbuka fetarda inna e'ataynaka sene verdik ولا سوف يعطيك سنا سن ولا جغرب بل öyle verecekçi nimet sen hatta razı olas öyle verecekçi hakkıyla rıza يعطيك ندر أعطاك يعطيك El-Mu'ti. Sonra Allah Subhanehu ve Teala Mu'ti nedir? Vericidir. İyidir. Allah Subhanehu ve Teala bize ne veriyor? Her şeyin hakkını vermiştir. Her şeyin bir evrende hakkını vermiştir. Nasıl yaratılırsa onun hakkını vermiştir ve mu'tidir. Ama asıl mu'ti ne de kullanılır? Rızıkta kullanılır. Yoksa halkta da kullanılır. Yaratma şeklinde. Allah Teala her şeyi yaratmış ama mükemmel yaratmış. Hakkını vermiştir. Kim yaratır Allah'tan başka? Yaratan yok. Ama hakkını da yaratsa kim verir? Allah Teala verir. Mu'tidir. Rızkı da Allah Teala verir. Hiç gördünüz mü bir tane azından ölsün? İmkanı yoktur. Kim acından ölür? oğlu bir şeye müdahale eder. Olabilir bir canlı onun yüzünden acından Yoksa doğada kimse acından ölmez. Yenide Allah Teala bir azap indirir. Kendisi acından öldürür. O. Ama hiçbir zaman İç kimse acından ölmez. Çünkü Allah Teala rızkını samada yazılmıştır levh-i mahfuzda. Ne yazılmışsa onu görürsünüz. Ne eksik ne fazla. Ondan dolayı kafir Allah Teala'ya şüfrediyor. Ne yapıyor Allah Teala? Rızkını veriyor. Yani. Neden? Çünkü mu'tidir. Yakışmaz şanına bir tane ona baş kaldırsın. Madem bana baş kaldırdın git rızkını chestin. Bunu insan oğlu yapar. Bunu patronlar yapar. Değil mi? Bunu abi yapar. Babam bile yapar mı? Ama Rabb'in yapmaz. İsra suresinde ne diyor? Kullun numid numid numid hؤلاء ve hؤلاء min rabbika. Ve ma kana atao rabbika mahzura. Biz bulara da veririz, bulara da veririz. Neden? Allah'ın ataından. Bak burada da ata muhtiden alınmış. Ata nedir? Verici Vermek. Allah'ın verdiği şey kimse yasaklayamaz. Mahzur değil. Yasak değil. Madem bir evreni yaratmış içindekini, hepsini rızkını verecektir. Baş kaldırsalar kaldırmasalar. Çünkü bazı Müslümanlar diyor ki Niye Rabbim bu kafirlere de rızık veriyor? Rızkını çetsin ölçüler bizde de rahatlanın. Hepimizin aklımızda mı yetiyor? Bu sistem kurulmuş. Onun için buradan diyorum ki Allah Teala tam tersine dünyayı çafirlere vermiş. Neden? Çünkü kaidedir. Allah Teala çalışanı verir. Fark etmez. Müslüman çafir fark etmez bu kâidedir. Asas kaideler var. Bu da bilsindir. Allah çalışanı verir. Hiç gördün mü birileri çalışsın, aç kalsın? Onun için kafir çalışsa kafire verir. Ayette geçtiği gibi. Ata atır. Ama kâide nedir çalışacaksın? Ha, Müslümansın, çalıştın, senin ayrı bir özelliği var. Nedir? Bereketli verir sana faydalı verir sana. O para sana hem bu dünyada hem o bir dünyada faydalı. İşte o Allah'ın bereketidir. Ama çafire, bu dünyada ni'meti ise nimetiyse sırf nimette değil. Bazen Nimet de olur. Ama o bir tarafta paran senin nikmettir. Nikmet olur sen üzerine. Ama Allah'ın vericisi ata'ı nedir? Mahzur değil. Her çeşeveli. Onun için biz demeyelim bugün de niye kafirler bizden üstündür? Bu kaideye göre bir artı bir çile göre ne dememiz lazım? Halal olsun olara. Evet ben de buradan diyorum. Halal olsun. Donatmaları var, teknolojiler var. Bizi de uşak gibi çalıştırıyorlar. Neden halal olsun? Çünkü kaideyi yerine getirdiler, çalıştılar. Allah tabına izin vermiştir. O babden halal olsun. Yoksa zıkkım olsun olara. O babdan değil. Halal olsun. Ha? Çünkü haideyi yerine getirmişler. allah Teala'nın bu kanunda sebepleri var, kuralları var. O kurallardan da birisi nedir? Çalışacaksın. Allah versin seni. Onun için eskiler ne demişler? Çok güzel demişler. Atalarımız Allah rahmet eylesin. Allah zembilden indirmez. Kime demişler? Yani gelip yatanlara, ben tevekkül ettim Allah'a. Çok ölen de var acında. Sofi alıyor şeyini, buhçasını içine bir şey koymuyor. Çantasını. Gidiyor çıkıyor çöle. E barık gidiyorsun zadyonda azının götür. Adam ne diyor? He? Ben tevekkül ettim Allah rızkımı verir. Yoktur bir belki. O saydı Resulullah yapardı. Sebep alırsın. Sebepler dünyasıdır. Allah Teala Resulullah'ı saniyelerce götürdü yedi samaya, huzuruna çıkarttı, sidretil münteha'ya getirdi. Hele yatağı sıcak itir, savunmamıştır. Ama Mekke'den Medine'ye Resulullah 3 günde meşakkatten alıştı. Korku çekti, ne kadar kafirler peşinden koştu. İnsandır. Ettir, kemiktir. Neden edemezdi Şimşek'e götürsün onu? Burak'a aynen göndersin. Mekke'den Beytülmaktis'e Burak'la gitti. Neden göndermedi? Çünkü sebepler dünyasıdır. Her şeyde sebep alacaksınız. Onun için bugün günde biz niye geri kalmışız? Çünkü yan gelip yatmışız, çalışmamışız. Tecbir elden bırakın. Birinci kuşak çalıştı. dünyaya ele geçirdi. İkinci kuşak aklın daha çalıştırdığı dünyaya ele geçirinden sonra he? ne yaptı? Dünya ona muhtaç oldu. Üçüncü kuşakta ne oldu bilir misiniz? Teknoloji ilerledi o zamanın. Bütün yeni ilim, tıp, matematik, fizik, kimya hepsi bizden almış. Döneminde. Bugün batıda mı ne okuyorlar? Batıda bütün şeyin asılda Formülü Araplardan gelmiştir. Müslümanlardan gelmiştir. Abbasi Mustansiriya'dan gelmiştir. Mustansiriya Üniversitesi Bağdat'ta Harun Reşid kurmuştur. Biliyorsunuz alimlerin de adları da belli. İşte Allah verir, mu'tidir. Hatağı boldur. Adalet sahibi olduğu için Süfretse de, kafire de verir. Ayette geçtiği gibi. Kullan, kullan nemuddu. Her çeşe veririz. Mednedir. Bak ayete bak, i'caza bak, kelimeye bak. Numiddu. Mednedir uzantı. Mesela ne diyorsun? Elini uzat bene. İpi uzat bene. Yani bunun arkası kesilmez. Bağlantı devam eder. Numiddu. Yani meddederiz, bağlantı devam eder. Çesi ortaya. Bu meddir. Heulâ'i ve heulâ'i. İnananları, inanmayanları, şükredenleri yetmeyenleri veririz. Ama kaideler var. Çalışana veririz. Kaideler var. Şükredene daha fazla veririz. Le-in şekertum le-ezîdennekum. Şükredelim, Allah daha fazla verir. Fazla verir, bereketli verir. Şükredene Allah Teala fazla verir. Sadaka verene Allah Teala fazla verir. Sadaka verene Allah Teala malını coşturur. Zekat verene Allah Teala bereket verir. Aslında zekat nedir? Yüzde 2,5'u, 40'ta 1'i ne yapıyorsun? Sermayandan çıkartıp Allah rızası fakir verirsin. Eyvallah, ben 40'te verdim, kaldı 39. Ben 41 olmasını istiyordum. Evet. Şeytan hesabında evet. hiç elden tutacak, evet. Şeytan her şeyi elden tutmak istedi. Nasıl olur dedi ya Rabbi? Calallandı. Nasıl olur? O çamurdan, ben ateşten. Calallandı. Zavallı. Ne oldu? Rahmetten kavurdu. Senere ne diyor? Aynasını işte, işletiyor. İstiyor bir şey elden tutacaksın. Elden tutulmaz. Sen sücde yapaydın, Allah'a inanaydın manevi olarak Allah Subhanahu ve teala seni melek seviyesinde koyardı. Onun için sen diyorsun ya ben 39'u versem e, kırıkta bir versem altuz kalır. Ama zekatın adı Arapçada neme'tir. Çok almadır. Altuz dokuz veriyorsun. E, bir verdin 39 kaldı. Bir ticaret geldi yedi çaretti. 69 artı 7 kaç yapıyor? 46. Gördün mü? Kırkınlı oldu altı arttı. Allah istese yedini 700 yapar, 700'i 7000 yapar. İla masha Allah, istedi kadar yapar. Bunu da en iyi zekat verenler bilir. En iyi bunu sadaka verenler bilir. Verdikçe paran ne oluyor bereketleniyor. İştele inşe kurtum le aziden Şükür burada nedir? Laftan değil. Biz diyoruz şükür her zaman nailen olur. İnanç, ikrar, amel. Allah Teala verdikçe sene şükredersin. Eydi burada paranı verdi sana bunun şükrü nedir? Tabii emirlerine uy ve yasaklarında ama burada şükür nedir? O paranın hakkını çıkartmaktır. Paranın da iki hakkı var arkadaşlar. Bir, anlaşma hakkı var. Allah'tan anlaşmışsın, bunun zekatını vereceksin. İslam'a girme şartındır. İmzatmışsın altına. İki, allah Teala diyor, bu hakkın haricinde sen kendinden hak versen, katlarca seni arttırırım. Neden allah Teala bu sadakayı zekatın haricinde koydu? Zekat şarttır, intihan alanıdır. Sadaka nedir? İntihar analı değil. Sadaka sene havantajdır. Tabir caiz ise. Allah sana ta'ala havantaj veriyor. Hadi al sene havantaj kullan bunu. Sene cennetin derecelerinde ha, bir törpül verdim. Tabir caiz ise bilmiyorum Türkçe'de. de. Yan pas verdim haşa. Bilmiyorum. Yani nedir? Sene bir ne veriyorum? Bir havantaj veriyorum. Sadaka verdikçe derece attır Allah Teala Hiç, İç bunu kim yapar? Mümin yapar. Mu şükür yapanı yapar. Şükür yapanı kim yapar? Mümin yapar. Onun için hakiki veren kimdir? Allah'tır. Allah Teala diyor ki ayeti kerimede: "Ve mâ bikum min ni'metin fe ne nimeti var ise sizin üzerinizde o Allah'tandır. Başka kim nimet verebilir içine? Ha ben işte adam yanda çalıştım, o patron bana iyi bakıyor. O nimeti verdi hemen. O patronu kim gönderdi seni O patronu rızkı için verdi. Ha tabi değil mi? Demek ki Allah onu sana ne yapmış? Musakhar yapmıştı. Senin için onu allah Teala göndermişti. Ya ben çok zekiyim. Endim pazara ticaret yaptım. O ticareti kim sana gönderdi? Niye aynen çi tacir aynen alanda çalışır biri ticareti buldu o gün o, birisi o bulmadı. Kim bu gönderdi? Her ne nimet var ise mutlak bu Allah'tandır. Eydir nimet verme ha? Mekanizmasına ne deriz? Verme deriz. Nimet ne olur? Nimet nedir? Bir güzel şeydir. Yan maldır, yan her ne verse bana, bu dünyada bana yararlıysa, faydalıysa bu nimettir. Sehette nimettir. Evlette nimettir. Koltukta nimettir. Evde nimettir. Rızıkta nimettir. Her ne nimet var ise üzerinde, kimden biliriz bunu? Allah'tandır. Demek ki Allah nedir? Mu'tidir. Veren nedir? Kenizmesi vermektir. Mu'ti nedir? Veren. Onun için insanoğlu da mu'ti olması lazım. İşte Allah Teala zekatı koymuş üzerimize. Allah Teala'ya benzeyeceğiz. Kulluk sıfatımızla. Veren, veren el olacağız. Ne demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Veren el alan ellerin daha üstündür. يَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ min يَدِ الْسُفْلَ Veren el, alan elden daha üstündür. Gördük ne güzel, oturuyor sistem. Vereceksin. Sadaka ver. Her zaman veren olacaksın. Yok tutacaksın. Yahudiler cimri tutan, ne dediler? Allah'ın eli, يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَ Sıkıdır. Maglul, maglul nedir? Sıkı, böyle. Bak cinayete benzetiyor. Çocuğu elinde para tutsun, ver bana, tutar elinde vermem, böyle tutar. Açarsın, atmaz, ağlar. Buna maglul diiller. Sıkıdır. Allah Teala ne diyor? Vallahi yalan diyorlar. Kahrolsunlar. Beli dahu Allah'ın eli açıktır. Basit nedir? Basit açmak, sermek. Sermek, basit. Bak ne diyor? Arapce'de de Vurram seni yani. Vurram nedir? Yani seni vuran yere sererim seni. Bel yedâhu mepsutatan Allah'ın eli açıktır. Sen çocuğuna ne diyorsun? Kaç para istiyorsun? Elin tutmuşsun buradan bittene veriyorsun onu. Elini bela açtın, para elinde genel oğlum ne kadar istiyorsun? Bu nedir? Eli açık. Allah Teala diyor, "Bel yedahu mabsutatan." Kahre olasın sizi. Herki eli de Allah Teala'nın çıktı. Onlar diller bir eli. Allah Teala diyor, herki eli açtı. Allah Teala'nın her yeri vericidir, veriyor. Mu'ti'dir. Mu'ti. Onun için en güzel isimlerden birisi nedir? İnsanoğlu bu isim de belki Türkçe'de hiç yoktu. Abdül Mu'ti. Mu'tinin kulu. Değil mi? Var mı Türkçe'de? Yoktur. Adı erken sen çözün olsa bir <gülüyor> nesin koyarın. Abdül -Mu'ti. Bir rızaya da kıkar. Ha? Bunu nereden buldun yani? Abdül Mu'ti. En güzel atlardandır. Bunlar ölmüş. Olabilir. Güzeldir. Sünnet-i ihye etmek de güzeldir. Evet. Mu'ti. Eydir, bu Rabbimiz bize veriyor. Gece gündüz veriyor. Yok demiyor. Çafire şeye veriyor. Musulmana veriyor. Şükredene veriyor. Derece derece. Herkese veriyor. Denizlerin altında o canlıların rızkını veriyor. Yerin altında o hayvanların, haşeratların görmediğimizden canlıların rızkını verir. Sahrada ağacılar var. Susuz Allah Teala onları canlandırmıştır. Her şeye veriyor. Mu'tidir çünkü. Ne zamana kadar mu'tidir? Bu dünya biter. Allah hala mu'tidir. En son ata da nerededir? Kıyamat günündedir. Ne atağı var? Cenneti ne verir? İntihallerden intiharı kazananlara verir. Muotti, cenneti verir. Bir de cennet ne cennet? Ebedi, ebedi hayat. Yok olmadan bir hayat. Bir de içinde ne var? Gözden görülmeyen, kulaktan duyulmayan, aklına bile, hatırına bile gelmeyen ne var nimetler var? Allah nedir? Mu'tidir. Gördün mü? Ama çafire bu dünyada rızkını verir, O dünyada da cezasını verir. Orada da mu'tidir. Cezalarını verir. Allah'ın kuralları katıdır. Evet. Şimdi bu mu'tiyi biz nasıl yansıtırız hayatımıza? Tabi Allah bize veriyor ne yaparız? Allah-u Teala'dan başkayı da sevmeriz. Ve onu da çok severiz. Şubah bizi aç koymuyor. Her zaman rızkımızı veriyor. <messizlik> Hakiki mümin ne diyer? Vallahi ben hak etmemişim bu rızkı. Kim hak etmiş bu rızkı? Kimse hak etmemiş. Ama allah Teala sen yeter on rızkı verir. Onun için biz Allah-u Teala'yı severiz. Sevgi de neyi gerektirir? İttiba. Allah'ın eminden uyacağız. Eydir bu Mu'ti'yi bildik, biz o verendir. O zaman biz kimden isteriz? He? İşte Mu'ti ismine en önemlisi, sevgiden sonra hayatımıza yansıtması nedir? Allah'tan başka kimseden istemez. O Mu'ti ise sadece ondan isteriz. Sadece ona döneriz. Ben araba almak istiyorum, param yoktur. Abdul Abdülkadir kardeşin yanına. Abdülkadir sen zenginsin. Sen benim için bir araba alsan hele bilirsin oğlun için bir psikiyat aldın. He? Ben Abdülkadir'den bunu isterim. Bu caiz mi? Evet bu caizdir. Ama burada ki şey var. Ben Abdülkadir'e gelirken Allah'tan isterim. Ya Rabbi bana bir araba ver. Ben bir araba lazım. Bütün canı gönlünden bildiğim gibi vermeden Sonra ne dedim? Bu dünya sebepler dünyasıdır. Ben Allah'tan istedikten sonra, ya bu zattan da Allah'ın sevgili kuludur. Abdülkadir. Gidip Abdülkadir kardeş senin paran boldur. Bana de ver bu paradan. Bir araba al benim için. Ben bunu Abdülkadir'den isterken Allah'tan sordum, Abdülkadir'dan da sordum. Ama Allah'tan sormam mutlaktır. Abdülkadir'den sormam nedir? Sebep cebeğidir. Şeytan burada yer değiştirir işte. Allah'ın sene unutturur sormasını. Yen yani kilişe gereği sorarsın. Kalbinle ihlasla değil. Abdülkadir'e gelirken Abdülkadir yüz bin plan kurarsın. Abdülkadir'e nasıl inandıracaksın? Nasıl kalbini alacaksın? Yüz bin plan kuracaksın. Ağlayacaksın, çaglayacaksın. İşte öyle oldu böyle oldu laf cambazlığı yapacaksın. Ama asıl mu'ti. istemedikten sonra Abdülkadir nühdür peygamber demiyor. Kalbim şamıyor. Ama Allah istese Abdülkadir'e salam verdiğinde konunu açmadan Abdülkadir der ne dersin? seni bir araba hediye vereyim mi? ya Allahlar yaşar kardeş. Bunu hakiki tevekkül eden sadece Allah'tan isteyen yaşar. Yen yani de sen Allah'tan istedin bir şeyi bir tanesi gelir kapını çalır sana verir. Bunu çok duymuşum. Bunu yaşamayacak. Yaşayan da olabilir. Bunun küçüğü var, böyücü var. Yeter ki sen Allah'tan iste başkasından istem. Çünkü asıl veren odur. Sen aslı bırakıp fara'ete bölümlerde niye uğraşıyorsun? Olar nedir? Olar Allah'ın verdiği sebeplerdir. Ehl-i sünnette sebep almak vaciptir ama sebebi aldığımızda o sebebe kifretmek vaciptir. Aldığımız sebebe alırız ama aynı zamanda sebebe kifrederiz. Kifir nedir? inanmazız Ben bu ilacı içtim, sesimi düzelsin diye. Benim sesim bugün bozuktu. bozuktur. Bu da ilaçtır, şu değil. Bismillah ben inansam bu ilaz benim sesimi düzeltiyor Allah kurusun Allah'a şirk koşarıp çafir olur. Ben ne diyelim Allah düzeltiyor ama sebepler dünyası olduğu için Allah buna emir vermiştir. Onun için bazı ilazlar sana çare etmiyor. Etmez. Ama aynen ilacı aynen hastalıkta başka adama versin turp gibi oluyor. Hemen ayakta duruyor zumba gibi oluyor. Demek Allah izin vermemiş, o ilacı işlesin sana. O birisine vermiştir. Anlaşıldı mı şimdi? muati nedir? Onun için biz hakiki nereden isteyeceğiz? Allahu Teala'dan Evet. Demek ki sorumuz sadece Allah'tan olur, başkasından olmaz. Üçüncü mesele, bu mu'ti nasıl yansır üzerinize? Allah Teala'nın bu güzel ismi. Allah Teala nedir? Nedir? Bir diyorsun bin veriyor. Bol bol veriyor. İnsan oğlunun yağmura ihtiyacı var. Allah Teala o kadar yağmur yağdırıyor, boşuna tenize gidiyor. Bu nehirler bu dağdan sular el nehire gidiyor. İnsan hepsinden faydalanmıyor. Bol veriyor Allah Teala. Dedik ki, insan oğlu bir süperinden yaratılır. Bir süperin bir yumurtaya girer, kadının yumurtası. İnsan oğlu olur. İnsan oğlu milyonlarca. Kaç milyon? 80, 90, 100, 200, 300 milyon boşaltıyor. Allah haniydir, bol bol veriyor. Çafil bile Allah'tan istese Allah ona veriyor. İstemese de rızkını veriyor. Şafir de bil istesallatan verir onu çünkü sebep aldı Allah'a döndü Allah nedir adaletlidir verir iyidir şimdi biz bu bolluk Allah Teala muğtede cömerttir sınırsız sahiir değil mi sahiir mi cömert mi cömert yani yokluktan korkmayan şekilde verendir Rabbilerim. Çünkü Allah Teala'nın hazinesi bitmez, tükenmez. Eydir biz ne olacağız? Biz de bu, bu, bu Allah'ın bu mu'ti şifatını kendimize yansımamız için biz de her zaman veren el olacağız. Verirken de coğumatçe vereceğiz. Onun için ayette ne diyor? لَنْ تَنَالُّ الْبِرَّ حَتَّى تُوْفِقُ مِمَّا تُحِبُّٰ Hakiki, mümin olmazsınız. Seviyeye yetişmezsiniz. Verdiğiniz sadaka limitine, asıl limite yetişmez. Hatta en sevdiğinizden tasadduk edeceksiniz. Düzgünle ne yapıyoruz? Ya bu, bu bardak artık kullanın, işe gelmiyor. Ha bunu Allah rızası için ver, sadaka geçin. Bu değil. Ben bu bardağı çok seviyorum. Madem bunu en sevdiğimdir, bunu sadaka versem, işte o süperdir. İşte o zırvatı yakaladın. Rabbani oldun, muhsin oldun, Allah katında peygamberler, evliyalar seviyesine yetiştin. لَنْ <gülüyor> تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ En sevdiğinizden vereceksiniz. Yok fuzuli. Çocukların belbiseleri artık işe yaramıyor. Verin fakirlere. Evet o vermek de iyidir. Yani satmıyorsun gidip veriyorsun bir fakire Allah rızası için. Bu tamam. Ama asıl nerededir zirvetiye kalemek? Vereceksin. Verdin de bol vereceksin. Adamın ihtiyacını gidereceksin Yokluğa kendini öğretmeyeceksin. Yok demeye yani. Yok demeye kendini öğretme. Madem var sende ver. Onun için Abubakir Sıddik radıyallahu anhu Hazreti Ömer dedi her zaman Abu bakır ben geçeceğim. Ne yaptı ne yapmadı geçemedi. Her zaman o bu gün getirdi mal. Hazreti Ömer ne koydun? E, yarısını koydum. Evledilerim tüm yarım malımı getirdim Allah rızası için. Sonra bu bakir geldi malını koydu. Dedi ne koydun? Dedi bu bütün malımdır. Dedi Allah, evlatları için ne koydun? Dedi Allah Resulü yeter olarak. Allah'ın verdiği yeter olarak. gördün mü? İşte hakiki bir budur. Onun için biz bu mutini vermek için ne yapacağız? cömert alacağız. Elimiz açık olsun. Bizim orada derler elimiz yırtık olsun. Yırtık nedir? Eskiden hisse vardır, bilirsin. Para hissesi. Hisseler saklandı. O hisse yırtık olsa ne olur? Tak tak tak tak şeyler, cümüşler, anneler, kuruşun şeyler düşer, hisse boşalır. İşte bu chinaya tır diyor. yırtık yırtılmış, paran boşalmış. Elin yırtık olsun yani o hisse gibi. Gitsin Allah rızası için, evet boşalsın. Elin açık olsun. Bel yedâhu mevsûtetân. Allah'ın çeli de bast olunmuş. Aparçıktır. Evet. En sonuncu, fayda dördüncü, allah Teala mu'tidir. Kime de veriyor? Adam çifrediyor. Allah'ın yerinde yürü içiyor. Havasını teneffüs ediyor, Allah'a da çifre ediyor. Yani de esyan ediyor. allah Teala ona da veriyor. Biz de ne yapacağız? Vereceğiz. Her çeşe vereceğiz. Öğretmeyeceğiz kendimizi. Evet evleviyet var. Önce Müslümanındır, namaz kılanındır, önce akrabalarındır. Ama kendimizi öğreteceğiz. Her çeşin ihtiyacını gidereceğiz. İnsaniyet diyorlar. İnsaniyet nedir? Ben bunu insaniyet için yapsın insan Allah kursun, kifre kadar gider. Ben bunu Allah için yapıyorum. İnsaniyet nedir? Yani bu insan, insanlar dünyada durmuşlar, bir kural koymuşlar. Ondur insaniyet. Hayır, insaniyet de bir şey yoktur. Allah için var her şey. Allah istemiş verir. Burada alemler diyorlar, Mu'tiden en önemli mesele nedir? Allah sana verirken hiç minnet ediyor mu? Bak çafire verir demiyor. Yani sen bana verirsin ben sana yine veriyorum. Hiç. Verir, istedikten de veriyor. Onun için sen verirken minnet etmeyeceksin. Minnet nedir? Yani karşı tarafı ezmeyeceksin. Ne demiş Resulullah? Sakın verdi, sonun bilmeyecek. Ezmeyeceksin. 13. Allah-u Teala ne diyor? Sadaka minnetsiz verilecektir. Ne kadar versen minnet etsen on olur yok olur. Onun için sen adama çok veriyorsun. Ama adama eziyorsun. Her anda başına kalkıyorsun. insanların önce diyorsun Allah-u Teala yanında bu geçersizdir. Allah talebini sevmez. Mu'ti sevmez. Mu'ti oluyorsan Rabbil alemin gibi olacaksın. Minnetsiz vereceksin. Evet. İşte arkadaşlar mu'ti verendir. Hem de verirken bol veriyor. Biz de Allah subhanahu teala bize de nasip etsin bu mu'ti Rabbimizin hakkıyla abdül mu'ti olalım. Mu'tinin hakkıyla kulu olalım. Ve bunun hakkıyla kulu olmak bu sifatını canlandırmak nedir? Ona benzememiz lazım. Ne de? Vereceğiz. Bol. Ondan isteyeceğiz. Veriçe minnet etmeyeceğiz. Ondan başka kimseden istemeyeceğiz. Hakiki tevekkül ona edeceğiz. Evet. Allah Rabbimizi subhanahu ta'ala hakkıyla mu'ti kullarından eylesin. Onun bütün allah Teala'nın güzel sifatlarını insana izin verdiği sifatlarını canlandıranlardan eylesin. Ver, veren el olanlardan eylesin. Alan el olanlardan eylemesin bizi. içinde de fıkhını bilenlerden eylesin. Minnetten verenlerden bize eylemesin. Hele minnetten Allah rızdılarına hiç düşünmez. Ve alhamdulillah Rabb al-âlamîn ve sallallahu sselamü 'alayhi s-salâti wa s-salâmu 'alayhi